Bir Yaşam Deli İşidesi Veteşim programına hoş geldiniz. Ben Canan. E, Açık Radyo 94.9'dayız. Ve bugün e, partnerim Deniz e, yanımda değil. E, kendisi bir eğitim için şehir dışına çıktı. E, onun yokluğunu e, şu anda <gülüyor> hissediyorum. Biraz hafif gergin ve heyecanlıyım. E, ben de Deniz'in yokluğunda e, bugüne kadar e, konuştuğumuz... Şiddetsiz iletişimle ilgili empatiyle ilgili dört adımla ilgili niyetlerimizle ilgili böyle bir toparlama yapmak istedim. Biliyorsunuz geçen sene başladık. Geçen sezon şidesiz iletişim bir yaşam dili Marshall Rosenberg'in kitabından radyo programı yapmaya başladık. Bölüm bölüm hep beraber gittik. Daha sonra ee, anahtar Ayrımları'na e, Liv Larson'un kitabından Anahtar ayrımlara devam ettik. Bu sezonda Saygılı Anne, say Baba, Saygılı Çocuk, e, Sürahart ve Victoria Kendall Hudson'un kitabından devam ediyoruz. Ee, geçen hafta sonu Edirne'deydim. E, çok güzel bir şey oldu. Radyo programımı dinleyen e, Çorlu'dan e, Semra e, Edirne'ye benim eğitimime geldi. Böyle dinlenmek çok hoşuma gitti ve dinlendikten sonra da harekete geçme eylemi. Buradan ulaştığımız denize de gelen mesajlardan, mailerden anlıyoruz ki birçok insana bu radyo programı ilham veriyor. E, tabii ki eğitimler, birçok arkadaşımızın eğitimi var, bizlerin de eğitimleri var, onları da bekliyoruz. Şidesiz iletişim. Başlama yolculuğumuzu anlatmıştık. Ben yaklaşık 12 seneden beri bu yolculuktayım ve hala içimde dönüşmeyen bir takım e, tam olarak kendimi şiddetsiz veya şiddetsiz iletişim yolunda giden bir öğrenci olarak e, nitelendirmek benim daha çok hoşuma gidiyor. E, ve bu yolculukta e, niyetle ilgili. İlk başta kelimeler çok önemli belki şiddet yetişimde. ama bununla birlikte iletişimin neredeyse yüzde 70'i 80'i niyetle ilgili. E, niyetim ne diye başlamak bu yolculuğa biraz böyle insanı kendine getiren bir şey. Yani benim niyetim karşı tarafı haksız çıkarmak mı? İlla haklı olmak mı? E, onu düzeltmek, eğitmek mi? Kontrol etmek mi? Değiştirmeye çalışmak mı? Yani bu daha çok çocuklarda, eşlerde, iş yerlerinde olduğun hepsine uygun bir şey olduğu için söylüyorum. Utandırmak, suçlamak, cezalandırmak mı? İlla dediğimi yaptırmak mı? Yoksa benim niyetim onunla bağlantı kurmak mı? Karşılıklı bir anlayış ve güven oluşmasına yardımcı olmak mı? E, beraber birliktelik mi? E, saygılı anne baba, saygılı çocuk da hep üzerine çizdiğim şey... Çizdiğimiz şey pardon, süre hartın söylediği işbirliğiydi. Yani çocuğumla nasıl işbirliği yapabilirim? Burada eşdeğer bir yerden bir işbirliğinden bahsediyor. Ee, eğer bu illa ben haklıyım sen haksızsın ee, diye yolundan gidersek. Geçen gün bir arkadaşımla da konuşuyordum. Yani Taksim, buradan Taksim'e giden birkaç yol var. Sen hangi yolu seçiyorsun? Ee, şu anda biz Karaköy'de bulunuyoruz. Belki tünelden çıkmak daha kolay veya e, sahil yolundan gidip e, Haliç'ten yukarı çıkmak daha kolay. Veya geriye dönüp Fındıklı'dan gitmek var. Yani birçok yol var. Sen hangi yolu seçiyorsun? Çedersiz iletişim yolculuğunda da sen hangi yolu seçiyorsun? Barışçıl, e, huzurlu... E, bir yolda mı gitmek istiyorsun yoksa senin haklı olduğun e, ve karşı tarafın düzelttiğin, utandırdığın, suçladığın bir yoldan mı gitmek istiyorsun? Çünkü bunları yaptığında genellikle ne oluyor? Stres oluyor, sıkıntı oluyor, yanlış anlaşılma oluyor, kırgınlık oluyor, boyun eğme oluyor ya da isyan oluyor. Bağlantı kopuyor. Bağlantı kopunca da arada bir güven olmuyor, saygı olmuyor, uyum olmuyor. Halbuki bizim diğer niyetimizle bağlandığımız zaman yani gerçekten bağlantı kurmak ve bir, bir karşılıklı anlayışa doğru gittiğimiz zamanda o zaman daha böyle yapıcı bir bağlantı oluyor. Bir karşılıklı anlayış, güven, eşit bir güç, güven, saygı, uyum. Ve benim ihtiyacım önemli, onun da ihtiyacı önemli. Yani ikimizin de ihtiyacının karşılandığı bir yolda nasıl beraber gidebiliriz gibi bir yer bir yere gidiyoruz. Evet, ve bütün bunları yaparken e, çocuklarımızla veya eşimizle veya iş yerindeki arkadaşımızla veya sokaktaki herhangi birisiyle empati yapmakla ilgili. E, Konuya değinmek istiyorum. Nasıl empati yapıyoruz? Empati yaparken nelere dikkat ediyoruz? Empati olmayan bir takım cevaplarımız var mı? Otomatik verdiğimiz cevaplar var mı? Ee, Marshall Rosenberg'in güzel bir alıntısı var. Onu paylaşmak istiyorum. Empati başkalarının deneyimlediklerine dair saygı dolu bir anlayıştır sıklıkla empati sunmak yerine tavsiye ya da garanti vermeye dair kuvvetli bir dürtü duyar, kendi duruşumuzu ya da duygumuzu açıklamaya çalışırız. Oysa empati bizi zihnimizi boşaltmaya ve başkalarını tüm varlığımızla dinlemeye çağırır. Karşı tarafın söylediğini empatiyle karşılamak. Yani size gelip birisi e, bir şey söylediği zaman <gülüyor> e, mesela hep Başından beri söylediğimiz şey, şiddetsiz iletişimin dört adımı var. Gözlem, duygu ihtiyaçlıca ve biz bu dört adımı kullanırken nelere dikkat ediyoruz? Birisi veya çocuğunuz geldi anne beni doğum gününe çağırmadılar dediği zaman farklı otomatik cevaplar verebiliyoruz. Mesela tavsiye verebiliriz ya. O zaman sen de onu çağırma Veya acaba sen e, bir öncekine çağırmadın da mı? o mu seni çağırmıyor Veya çok mu üzüldün gel yani işte beraber bir şey yapalım gibi Veya kendimle ilgili bir hikaye anlatabiliriz Yani ya beni de çocukluğumda işte benimle ne çağırmamıştı gibi e, Veya onun teselli edebiliriz Ya üzülme o çağırmaz ama başkası çağırır ...hikaye anlatabiliriz... Ee, ...işte benim de... ...başıma böyle bir şey gelmişti... İşte ...şöyle olmuştu böyle olmuştu... ...anneanne şöyle demişti gibi... ...sempati kurabiliriz... ...ah zavallı kızım benim... Ee, ...yazık değil mi sana gibi... Ee, ...sorgularız... ...acaba neden böyle oldu... Ee, ...kızla aran iyi miydi... ...sen ona bir şey mi yaptın... Ee, ...sende de bir suç olabilir mi... Veya konuyu değiştirmeye çalışırız çocuğumuza destek olmak için. Hadi gel alışveriş yapalım seninle. Veya sinemaya gidelim onu eğlendirmekle ilgili. E, halbuki empati bunlar empati olmayan cevaplarımız. E, empati olan cevaplarımız nedir diye düşündüğümüzde o zaman gene bu dört adımı önümüze koyuyoruz. Ne yapıyoruz gözlem seni onun söylediği. Ya da yaptığı bir şeyi yansı, yansıtıyoruz. Yani onun anlattığı, kızımızın anlattığı, seni doğum gününe ne söylüyorsun. Çok mu üzüldün, hayal kırıklığına mı uğradın gibi. Onun duygusunu, duygusunu tahmin ediyoruz. Kesinlikle burada bir tahmin etmek. Yani onun duygusunu ve ihtiyacını tahmin etmek. Yani orada kendimizi... E, Kendimiz değil de onunla ilgili olan, kendi duygumuzdan çıkıp onun duygu ve ihtiyacını tahmin ediyoruz. Çok mu üzüldün, hayal kırıklığına mı sen de eğlenmek, oyun oynamak mı istiyordun, onlarla beraber olmak mı istiyordun gibi bir şey. Ee, daha önceleri de söyledik, empati tahmin etme sanatı ee, veya hiçbir şey söylemeden e, durmak bir müddet, yanında olduğunu, mevcudiyetini... E, ...göstermek karşı tarafa... ...ama bizim otomatik olarak... ...verdiğimiz cevapları da... E, ...o farkındalığa da size davet ediyorum... ...acaba ne yapıyoruz çocuğunuz size bir şey anlatmaya geldiğinde otomatik olarak ona tavsiyemi veriyorsunuz, teselli mi ediyorsunuz? Ee, yoksa onun sempatik olarak yaklaşıyorsunuz. Ah üzülme bebeğim, canım bümlemle mi diyorsunuz? Yoksa konuyu değiştirmek için gel seninle beraber çıkalım, şunu yapalım, bunu yapalım mı diyorsunuz? Bir bakın bakalım. yani Ne istiyorsunuz? Oradaki e, ...niyetiniz ne sizin de... ...çocuğunuza yardımcı olmak... ...ve bağlantı kurmakla ilgili bir şey varsa... ...acaba empatiyi deneyebilir misiniz... ...bu sefer, onda nasıl olacak... ...onun duygusunu ve... E, ...ihtiyacını... ...tahmin ederek... ...evet... E, ...bununla ilgili başka... E, ...örnekler de vererek devam edeceğim... ...ama ilk önce... E, ...Ocak ayındayız... E, ...yılbaşı geçti. ve Ama hala böyle bir onun rüzgarı var. E, yeni Yıl Temennileri diye Nil Kara İbrahim e, Nil Temenni şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Dilerim yeni yılda herkes büyük mutluluklar yaşasın. Küçük mutlulukları da büyütmeyi unutmasın. Kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın, Kalbini, ritmini çalsın. kim varsa sağlık olsun. Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın. Sevdikleriyle bir arada olsun. Nesi varsa bölüşecek biri olsun Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun Sevgisinin tamamını harcasın Harcasın ki ona büyük bir miras kalsın Sevmekten bakıp usanmayacak biri olsun Onun yeri ayrı olsun Onu soysun başucuna koysun Ama yalan uydurmasın Bütün şarkıları onu anlatsın Aşık olsun Sarılsıklama aşk Kurumasın Aşık olsun Sırılsıklam aşık kurumasın. Yeter ki kurumasın. Yeter ki kurumasın. Yeter. Yapmaktan bakıp usanmayacağı bir işi olsun. Her gün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun. Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün. Daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün. O oh, başkalarının bunu gördüğünü dış gözüyle görsün. İç gözüyle işine baksın. Neşesi bol olsun. güreşsin. Bir şey ona sürpriz olsun. Küçük mutlulukları da yakalayıp cebine koysun. Öylesine bir pazartesi arkaya kavuşturduğu ellerinde unutulmaz bir salı saklasın. Hayat. Yeter ki bu duayı okusun, yeter ki kendi sesini duysun, yeter ki dilerim duası gerçek ol. Açık Radyo'dayız. 94.9 Şidesiz iletişim Bir Yaşam Deli programında ilk defa denizsiz bir program yapıyorum. Biraz heyecanlı ve üzgünüm. Ee, onun buradaki varlığına çok alışmışım. Ee, programın ilk bölümünde e, niyetten bahsettik. E, ve dört adımla e, nasıl karşı tarafla çocuğumuzla empatik bir dinleme yapabiliriz. Ondan bahsettik. Bu e, her zaman altını çizdiğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Yani niyetimiz bağlantı kurmak mı? Niyetimiz istediğimizi yaptırmak mı? Orada fark etmek. Ee, ve orada seçim yapıyoruz. Çocuğumuzu empatik bir şekilde dinleyebilir miyiz diye sordum. Ee, bir değişiklik yaparak, otomatik pilottan çıkarıp çıkarak nasıl ona e, empatik yaklaşabiliriz? Onun da en basit e, tem temellerinden biri... E, ...değerlendirmelerden arınmış bir gözlemle başlayıp duygu ve ihtiyaçlarla bağlantı kurmak. Ee, bununla ilgili empati yaparken böyle zorlandığı zorlanıyorum diyen bir takım mesajlar alıyorum... Ee, o kadar kızgınım ki, öfkeliyim ki empati yapmakta zorlanıyorum diyor diyen mesaj atan bazı dinleyiciler var. Yani orada tekrar durak sayıp hep söylediğimiz bir yavaşlamak, bir nefes almak, bir bedenini gevşetmek. Ee, gerçekten sen karşı tarafa empati vermeye hazır mısın? ve ee, bu karşındaki kişiyle bağlantı kurmak istiyor musun yoksa gerçekten onun e, haksız olduğunu ispat etmek niyetinde misin veya onu suçlamak niyetindesiniz ona bir bakmak ee, ve orada empati verirken olayın seninle ilgili olmadığını bu olay benimle ilgili değil o yüzden kendini bir geri plana alıp şu anda şu sahnede olan empati almak isteyen kişi o zaman orada bir bağlantı zaten oluyor. Sen kendini olayın içinden çektiğin zaman bazen de sessizlik içinde sadece dinlemek e, onun duygu ve ihtiyacı ne olabilir? Onun için neyin önemli olduğu, neye önem verdiğini, neyi özlediğini yani ihtiyaç kelimesinde belki de e, bağlantı kurmakta zorlanıyorsanız neyi özlüyor, neyi istiyor? ...onun için önemli ne? Onunla ilgili bir tahminde bulunmaya çalışmak. Eğer sözde olarak empati yapmak istiyorsanız da... ...karşınızdaki kişinin duygu ve ihtiyacınız böyle bilmiş bir havayla değil de böyle gayet zarafetle tahmin etmek. Acaba senin oyun mu oynamak istiyorsun? Acaba sen yakınlık mı özlüyorsun gibi? Acaba senin için özen çok mu önemli gibi bir şey... Ee, ve orada duygularını tabii aynı şekilde yansılamak. Ee, o zaman eğer az kelime kullanırsak e, karşıdaki kişi de ya evet ya dinleniyorum, beni dinliyorlar ee, güvenine gelecek. O da çok önemli bir şey. Çünkü en büyük özlediğimiz şey dinlenmek hem bizim hem çocuklarımızın. Onlar da dinlenmeyi çok istiyorlar. Ee, ama bazen o kadar hızlı yaşıyoruz ki hayatı dinleyecek kimsenin kimseye vakti olmuyor ve çok e, acil cevaplar veriyoruz e, sonradan pişman olduğumuz belki ve istemeden söylediğimiz kırgınlıklar oluyor eğer e, e, e, eğer bu karşıdaki kişiye empatik Bağ kuramayacak durumdaysan... ...gerçekten çok kızgın, öfkeliysen... E, ki ...bana gelen sorularda genellikle böyle oluyor... ...o zaman daha önce de konuştuk... ...mola almak, mola vermek... ...ya yani ben şu anda seninle bu konuşu, konuyu konuşacak durumda değilim... E, ...bir içerideki odada bir kendime geleceğim... ...15 dakika daha sonra tekrar seninle konuşabilir miyiz demek... E, ...ama burada da hep dürüstlüğe davet ediyoruz... ...yani dürüstçe sana ne oluyor... Ee, senin yüzünden böyle oldum değil de bende bunlar oluyor. Şu anda ben kendimi empatik bağlantı kuracak durumda hissetmiyorum. Ee, veya sana şu anda empati verecek durumda değilim. Çünkü kendi meselelerim var. Yani benim kovam dolu. O yor yoramın metaforu benim çok hoşuma gidiyor. Yoram Mözenso'nun bizim hocalardan biri. Ee, yani senin kovaların doluysa e, başkası gelip oraya su koymaya çalışırsa her yer batar dağılır o da diyor hakikaten öyle yani senin kovaların doluysa senin meselelerin varsa başkası gelip kendi hikayelerini anlattıysa o suya koymaya çalışırsa zaten her taraf gerçekten su içinde kalır batar o yüzden sen hazır olduğunda empati yapmaya o zaman daha gerçek bir bağlantı olacağını inanıyorum ve daha doğrusu tecrübelerime dayanarak böyle olduğunu biliyorum yani eğer e, bağlantı kurduktan sonra yani sen onu sessizce dinledikten sonra veya saygı içinde onun duygu ve ihtiyacını e, tahmin ettikten sonra e, o kişinin bedeninde böyle bir gevşeme, bir gerginlik ve hatta yüzünde böyle bir gülümseme görüyorsun. E, karşı taraf da sessizleşiyor. Belki ona birazcık daha sorabilirsin yani söylemek istediğin başka bir şey var mı? İçinde kalan başka bir şey var mı diye. Onunla böyle bir ricada da bulunabilirsin. Karşı tarafta herhangi bir şey varsa birkaç şey daha söyler. Fakat orada o duyulduğu ve anlaşıldığı için... ...zaten e, ondaki o gerginlik azaldığı için... kendine bağlantıya geçip... ...bizim tahmin ettiğimiz ihtiyaçların dışında... ...başka ihtiyaçlar da bulabilir. E, bu... E, ...bu prosesi ne kadar çok deneyimlerseniz... ...o kadar çok e, bu konuda... E, ...yetkinliğiniz artıyor... ...ve e, o kadar e, güzel bir çıkan şey... ...o kadar hoşunuza gidiyor ki... ...yani karşı taraf rahatlıyormuş oluyor... ...ama bu arada siz kendiniz de... ...duyulmak istiyorsanız bu konuyla ilgili bir... E, ...geri bildirim vermek istiyorsunuz... ...yani durumunu duydum... E, ...doğum gününe gitmediği için... ...çok üzülüyorsun... E, ...benimle bu konuyla ilgili... E, ...nasıl hissettiğimi duymak... ...ister misin gibi bir şey... Ee, ama karşı taraf diyebilir kayırdırmak istemiyorum. <gülüyor> Öyle bir durum da olabilir. Ee, bununla ilgili de e, böyle bir yöntemimiz var diyoruz. Ee, yani burada e, kısaca nasıl empati veriyoruz ve empati verirken nelere dikkat etmek etmemiz gerekir diye e, böyle bir örnek verdim. Tabii ki... Hmm gözlemlerimizde değerlendirme yapmadan gözlem yapmak yani temellik ediyorsun demek yerine mesela saat on oldu ve hala yataktasın demek yani bu gözlem hikayesi çok önemli çünkü her şey iletişim gözlemle başlıyor bu çünkü mesela suçlama duyulma, duyulmadan kardeşine kötü davranıyor bir gözlem mi Hayır kardeşine vurdu bir gözlem mi? Yani olan şey gözlem. Bir kameranın arkasından gördüğümüz şey gözlem dedik. Ama değerlendirme, yargı, etiket, eleştiri senin o olayla ilgili yorumun oluyor. Evet. Duygularda da e, bu gözlemler ve e, değerlendirmeler de hatırlarsınız anahtar ayrımlarda çok üzerinde durduğumuz bir kısım. Gözlem mi, değerlendirme mi diye eski podcastlara tekrar bakmanızı öneririm. Çünkü hakikaten ana e, anahtar ayrımlardan. Aynı şekilde duygularda da böyle bir anahtar ayrım var. Bazı duygu kılığına girmiş düşünceler var. Ve bunların çoğu kızgınlığa yol açıyor. Yani işte dışlanmış hissediyorum, aldatılmış hissediyorum, duyulmamış hissediyorum gibi kendinle ilgili yetersiz hissediyorum... Terk edilmiş hissediyorum, beni hiç dinlemiyormuşsun gibi hissediyorum. Bütün bu hisleri hissediyorum dediğimiz şeyler esasında sahte duygular, algılar. Bunların yerine işte endişe duyuyorum, korkuyorum, kızıyorum, kafam karıştı gibi gerçek duygularımızla bağlantı yapmak, bizim bu dört adımda gitmek istediğimiz yolda doğru ne diyeyim? Doğru taşlardan biri yol. Yolda böyle yolu gösteren taşlardan biri oluyor. İhtiyaçlarda da ihtiyaçlara geçtiğimizde de e, beklentilerimiz yerine yani suçlamalarımız, melimalılarımız yerine gerçekten ne istediğimizi söylersek. Yani e, sorumsuzsun yerine e, daha onu gözlem diliyle ve ne istediğini ben işte senden destek istemiştim ama bu akşam yemeği ısıtmak ısıtacağını söylemiştim. ...ama hala yemek buzdolabında gibi... Ee, ...dediğini hiçbir zaman yapmıyorsun yerine... ...ya sana güvenmek istiyorum... ...ne istiyorsun... ...ve bunu ihtiyaç dilinde söylemek... Ee, ...yani beklentilere, suçlamalara... ...melimaların yerine ihtiyaçlar mı, stratejiler mi... ...burada da bir anahtar ayrım var... Ee, ...en benim de zorlandığım... ...ricalar e, ve talep mi... Ee, sen beni hiç dinlemiyorsun yerine. Benden ne duyduğunu söyler misin? Yani Benim en çok sevdiğim rica e, nasıl hissettiğini benimle paylaşabilir misin? E, bütün bunları duyduktan sonra nasılsın gibi e, bir takım böyle setiyolar verebilirim verebilirim. Neredeydin sen yerine? Bu akşam nerede olduğunu duymak isterdim. Eve geldiğinde beni karşılar mısın gibi. Hani biraz burada hep bağlantıyı koparmayacak. Ricalarda bulunmakta fayda var diyorum. Evet, e, bu ricalarla ilgili çok fazla... E, mesaj alıyorum. Başka programlarda da tekrar bu ricalarla ilgili konuşmaya niyet ediyorum. Bugün Denizsiz ilk programımda bitirmiş olmaktan dolayı <gülüyor> mutluyum. Umarım haftaya beraber oluruz Deniz'le. Size iyi hafta sonları diliyorum ve şiddetli iletişimle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşları şiddetli iletişim Facebook ve şiddetli iletişim Instagram www.şiddetsiziletişim.com web sitesine e, bakmalarını e, şiddetle tavsiye ediyorum. E, çünkü birçok arkadaşımızın çok değişik eğitimleri var. Benim Instagram sayfam Empati'nin Gücü, Deniz'in Deniz, Deniz Tıp e, Haftaya hep beraber olmak üzere diyorum. İyi hafta sonları.